Min şerl vesvesel xanas, elazi yusvüsufi asi, Malikin nası İlahin nası, min ve rahim Allah eveme la iktehuyu sal al ne bir ya ey hallellezinnemen sallu aleyhi ve sal mu teslim sadda sallu a Rasulina Muhammed sallu ala şefi zulübine Muhammed Sallu ala tabibi gulubine Muhammed Ol menba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet Ol andeli bir gül fesahat. Muhammed Mustafa'a salevat Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin Vale aleyh sýýdýna Muhammed. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi l-Alamin. Al-Rahman r-Rahim Maliký ve iya k na istaýin. Ihdýn sıratal müstakim. Sırata aleyhim dzin an amt aleyhim Vairl velallin amine ya muin bismillahirrahmanirrahim rahim mim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi laylatin mübareketin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu emrin hakim emran min indina na Küna mürseili Sadak Allahül as Ve Bell rasulüne ve Raullüül Kerim ve Nahlu aleme gal ve razi ve Mevlane Min şakirine Şhidine bir kalbin Selim. Cenabbu hak cibrili emin nau ekber vasıtasıyla Efendimiz.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 Fi leylatin mübareketin inna kunna munzirin sadakallahu lazım. Çok aziz ve muhterem müminler Malumunuzdur ki ben konuşmalarımın mevzuunu içinde bulunduğumuz ayın mevsimin icabına göre seçiyorum O içinde bulunduğumuz günlerde manevi bakımdan ne gibi değeri olan gün var, gece var, o zaman bizim ne yapmamız lazım? Bunları izaha çalışıyor ve böylece yapacağımız ibadet ve taatin daha istifadeli nasıl olabileceğine yol gösteriyor. Hem de o mübarek gün ve gecelerde neler olmuş onları izaha çalışıyor. İşte bu prensibimize, bu adet ve usulümüze uyarak bugünkü konuşmamda da önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi olan Berat gecesinin faziletinden o gecede yapılacak ibadetlerden ve o gecede Cenab-ı Hakk'ın affı ilahiye'sine mazhar olup olamayanlardan bahsedeceğim. Bunu arz edeceğim ki aff ila, affı ilahiyeye mazhar olabileceklerin kim olduğunu öğrenecek, onlar gibi olmaya çalışarak o gece kendimizi affettirmeye çalışacağız. Affedilmeyecek olanların kimler olduğunu öğrenecek, eğer bizim olur ya beşer olarak o affedilmeyeceklerin yaptığını yapan durumumuz halimiz varsa, berat gecesi gelmeden evvel o halimizden vazgeçecek, tevbe edecek, berat gecesi Cenab-ı Hakk'ın affı ilahiyesinden istifade etmek üzere hazırlanacağız. Ne diyorsunuz muhterem Yapacağımız budur. Yani duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi ile alakalı veya hadisi şeriflerde Şaban-ı Şerif ayı ile alakalı neler var? Bunlar bize neler öğretiyor? Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresi diye bir sure vardır. Bu Sure-i Celîli'ye Rabbimiz şu şekilde başlar. Estaizu Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bunu selef alimleri, halef yani önce geçen salih alimler, sonradan gelen insaflı alimler hep şöyle almışlardır. Bu harfler mukattaa harfleri denir. Yani kesik kesik okunan harfler denir ve Bunların manası Kur'an-ı Kerim'in en anlaşılması zor, imkansız demiyorum. Cenab-ı Hak murad ettiği kullarına bu imkanları lütfeder. Ama onun muradı olmadan, onun ihsanı olmadan anlaşılması mümkün olmayan ayeti celilelerdir. Onun için bu ayetlerin adı ilim lisanında Müteşabihattan olan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Muhkem olan ayetler var. Böyle müteşabih olan ayetler vardır. Muhkem olan ayeti celileler Hükümleri kat'i, manaları açık, Herkes tarafından bilinebilecek olan ayeti celilelerdir. Onlarla amel etmekle mükellefiz hepimiz. Neden? İfade ettiği hükümler sabittir, açıktır, açık ve anlaşılır olur olup. Ayrıca en ufak bir şüphe de olmayınca ne yapılacaktır? Onunla amel edilecektir. Müteşabihattan olan, manasını bilemedip bilemeyip anlayamadıklarımız ise <Gülüyor> ise şöyle olacaktır onlara iman edilecektir. Bunlar Allah kelamıdır diye. Öyle mi? Mesela birisi bize sorsa Duhan suresinin başındaki Hamim Yasin suresinin başındaki Yasin diğer sureler başında mesela Bakara'dan bahseden surenin başındaki Elif, lamim, Bunların manasını biliyor musunuz? Kat'i olarak dese Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri ve mensupları olarak diyeceğimiz şudur. Biz bunların manasını tam olarak bilemeyiz. Doğru olan bu, bilemeyiz. Peki, Allah kelamı mıdır, değil midir diye sorulsa, ha hiç şüphe yok ki Allah kelamıdır, buna inanırız. İşte durum budur. ''Huruf-u mukattada, müteşabihatta, Müslümanın tavrı bu olacaktır.'' ''Bunlar Allah kelamı mıdır?'' ''Elbette Allah kelamı, hiç şüphemiz yok.'' ''Manasını tam olarak biliyor musunuz?'' ''Hayır, bilemiyoruz.'' Aa, ''Peki, ucundan kıyısından az çok bildiğiniz var mı?'' ''Eh, sal salih alimlerin izahlarına bakıyor, onların söylediklerine biz de tabi oluyoruz.'' ''Kendiliğimizden bir şey yok, öyle değil mi?'' onlara tabi oluyoruz. Onlar bunu kendi hani şimdi bir avam lisanı vardır. İskembeyi kübra derler. Büyük karnından çıkarıp da mı konuşuyor? Hayır. Onlar da o tevil ve izahlarını hep Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetlerinin ortaya koyduğu şüphesiz bilgiler var ya, onların ışığı altında değerlendiriyor. Onlara uygun olarak tevil ediyor. Mesela burada bakın ne demişler? H harfi Cenab-ı Hakk'ın Hamid isminden alınmıştır. Cenab-ı Hakk'ın Hamdine delalet eder. M harfi Mim Cenab-ı Hakk'ın Mecid ismi şerifine delalet eder. Ha mim Cenab-ı Hamdeş layık olan Hazreti Allah'ın Hamdine ve mecid olan Rabbimizin bu ismi şerifinde olan esrarına Cenab-ı Hak yemin ederek hamim hamde ve mecidliğe yemin ederim ki buyurmuştur Hz. Allah ismi azamdır demiş bazı hatta seleften esabı ı kiramdan böyle diyen var ismi azamdır ama biz tertibini bilemiyoruz diyorlar ve Buna Cenab-ı Hak böylece yemin ettikten sonra ''Vel kitâbül mübîn'' ''Açıklayıcı olan kitaba da yemin ederim'' diyor. O da Hazreti Kur'an'dır, bu şüphesiz. ''Vel Kur'anil mübîn'' ''Açıklayıcı'' Neyi açıklıyor? Bir defa insanlara doğru yol ile yanlış yolu gösteriyor, onu açıklıyor. Hak, o hak ile batılı birbirinden ayırıyor doğru ile yanlışın ne olduğunu gösteriyor. Nurun ne olduğunu, zulmetin neler, nelerden ibaret bulunduğunu açığa çıkarıyor. Dünyayı da gösteriyor, ahireti de gösteriyor. Onun için mübîn'dir Hazreti Kur'an. Her şeyi açıklayan bir kitaptır. Cenab-ı Hak buna da yemin ederim diyor. Böyle açıklayıcı olan kitabıma inna biz diyor Hazreti Allah. Bazıları bu biz tabirinden şu şöyle düşünüyor ve yanılıyor. Cenab-ı Hak biz dediğine göre, Türkçede de biz kelimesi bir değil birden fazla da kullanıldığına göre, Türkçede bire ben denir öyle değil mi? Ha. Biz tabiri birden fazla olan rakamlaradır. Burada Cenab-ı Hak inna dediğine göre acaba biz tabirini kullanıyor. Hani şimdi Hristiyanlara da fazla yaklaşıyor ya insanlar, e Hristiyanlar da Allah 3 diyordu, acaba onların dediğimi doğru da biz diyor burada gibi bir takım zihni mütalalar ve yanlış yorumlar hatıra gelebiliyor. Hayır, Hazreti Allah Celle Celaluhu vardır, birdir. Biz demesinin tabiri kendi zatına hürmeten ifade edilecek tabir nasıl bizim Türkçe'de şimdi? Bir adama da hürmet ifadesi olarak sen demeyiz de siz deriz. Zat-ı demektir öyle mi? Yani sizdeki güzel vasıflar, meziyetler hepsi ifade edilmek için siz denir. Öyle değil mi? Hürmet ifadesi. Burada Cenab-ı Hak da kendi zatını, sıfatlarını, efalini, bütün bu ülvi ve yüce sıfatlarını ifade etmek üzere hürmeten İnna biz tabirini kullanmıştır. Çokluk için değil, kendi zatının varlığı, birliği, onu donatan sıfatların mükemmelliğini ifade etmek için böyle buyurmuşlardır. Bunu da böylece kaydettikten sonra Enzelnahu biz o kitabı, o kitabı yani Hazreti Kur'an'ı indirdik. Nerede? Fi Leyletin Mubareketin. Mübarek bir gecede indirdik. Bakın gecenin adı yok. Mübarek bir gece. Hangi gece mübarek? Şimdi tekrar Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Burayı anlayamadık da o mübarek gece. Acaba hangisiydi o mübarek gece? Diye arıyor, bakıyoruz. Efendim, evvela Cenab-ı Hakk'ın sarih, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir zaman arıyoruz. Bakıyoruz şu önümüzde Aşağı yukarı 15-20 gün sonra Gelecek üzerimize Gölgesi düşen Rabbim Hepimizi sıhhat ve afiyetle Yetiştirsin Ramazan-ı Şerif ayı ile alakalı Kur'an-ı Kerim ayetine Bakıyoruz Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında indirilmiştir diyor <gülüyor> Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Bakınız şehrü Ramazan Ramazanellezi Ramazan-ı Şerif ayı şu aydır ki ünzile fihil Kur'an. Hazreti Kur'an o ayda indirildi. Şimdi bayağı yaklaştık hedefe. Nasıl yaklaştık? Bir defa şimdi mübarek bir geceydi. Senenin 360 küsür gecesi bu muhtemeldi Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif ayı, Kur'an'ın indirildiği ay olunca işi seneden aya indirmiş olduk şimdi. Yani hedefe yaklaşmamız budur, doğruyu bulma bakımından. Şimdi, demek ki Kur'an-ı Kerim, Ramazan-ı Şerif ayında indirilmiş. Acaba bu Kur'an-ı Ramazan-ı Şerif ayı 29 veya 30 gündür, bunun hangi günü? Biraz daha Kur'an-ı Kerim'e eğiliyor, bakıyoruz. Kadir suresini görüyoruz. Kadir suresinde de Cenab-ı Hak Esna'in zübille inna enzelnahu fi leyletil gadri buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesinde. Ha, O zaman geceyi de tespit etmiş oluyoruz. Ayeti celileyle. Buna tefsir usulünde şöyle derler hocalarımız bilir. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an ile tefsiri denir. Bakın önce bir ayeti celile bak görüyoruz. O geniş manada ihtimalleri çok. Burada bir türlü tespit yapamıyoruz. Hedefi bulamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetine bakıyoruz. Hedefe biraz yaklaşıyoruz. Bak bize durumu açıklayan ne oldu? Yine Kur'an oldu. Öyle değil mi? Ondan sonra bir başka ayeti, ayeti celileye veya hadisi şerife bakıyoruz. O zaman iyice hedefi tespit etmiş oluyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de aradığımız maksadı, manayı yine diğer ayetlerin yardımıyla bulduğumuz için buna ne denir? Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tefsiri denir. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğini böylece anlamış olduk. E peki ülemadan bazıları da der ki alimlerden işte bu mübarek Kur'an'ın indirildiği geceden maksat sadece Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesi değil Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir. Binaenaleyh evet Kadir suresindeki ayeti i celil'e Kadir gecesini ifade eder. Ama bu Duhan suresindeki Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede indirdik ayeti Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir. Ona delalet eder demişlerdir. E şimdi böyle bırakmışlar mı? Bir kısmı ne demiş alimlerin? O Kur'an'ın indiği mübarek gece Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi. Diğerleri de yok efendim sarih ve açık olarak ifade ediliyor ki Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif içerisindedir. Diyorlar. E peki böyle ortada kaldı. Ne olduk o zaman? Ona mı inanacağız? Buna mı inanacağız? Öyle mi? Hangisini kabul edeceğiz? Yani böylece işin ipin ucu boşlukla kalmış oldu. Bir kısım alimler bu işi telif etmişlerdir. Doğrusun daha böyle bize kat'i bilgiler veren, durumu aydınlatan şöyle izahlar yapmışlar ve demişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in iki inzali vardır. Nedir o? Bir, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan semai dünyaya, dünyanın semasına Şaban-ı Şerif ayının on beşinci gecesi topluca indirmiştir. Topluca. Demek ki levh-i mahfuzda aslı Kur'an-ı Kerim'in. Evet, Oradan semai dünyaya Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi topluca indirmiş ve meleklere yazmalarını emretmiştir. Bu yazma 40 gün kadar devam etmiştir. 40 gün kadar ve Kadir gecesine kadar yazma işi tamamlanmış, Kadir gecesinde ayet ayet yeryüzüne inmeye başlamıştır. Bunun hikmeti böyle ayrı ayrı ifade edilmesi budur demişlerdir. Hah, o zaman biz tereddütten kurtulduk. Demek ki Kur'an-ı Kerim iki türlü inzali var. Biri topluca indirilme, sev, levh mahfuzdan semai dünyaya orada melekler bunu yazıyor. Efendim aradan 40 gün kadar bir zaman yazma işi devam ettikten sonra yeryüzüne inzale başlıyor. O zaman ne oluyor? Demek ki şaban Şerif'in 15. gecesi toplu inzal kastediliyor. Mübarek gece denmesinin sebebi o. Kadir gecesinde inzale, inzal edildi demekle de ayet-i celileler ilk olarak dünyaya Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır diyor. Ve ikinci inzal de bu şekilde olmuştur. Eh tamam bunu anladıktan sonra şimdi devam edelim. Böyleyse... Kadir gecesi de mübarek. Yeryüzüne Hazreti Kur'an uzatılıyor, indiriliyor ayet ayet. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi de mübarek. Levh-i Mahfuz'dan semai dünyaya topluca Hazreti Kur'an iniyor. Yani bir nevi Kur'an-ı Kerim asıl bulunduğu yerden yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Bir mahalle kadar gel getirilip o getiriliş Berat gecesine rastlıyor. Şaban-ı Şerifin 15. gecesi demek ki mübarek bir gece. Ondan sonra da efendim Kadir gecesinde yeryüzüne inmeye başlıyor. O da kadri ve şanı yüksek ve yüce bir gece. Peki o zaman şanı ve şerefi yüksek olan şeyde Şaban-ı Şerifin 15. gecesinde biz ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız da o geceden istifade etmeliyiz. Ne yapacağız diyeceğimiz şudur. Hazreti Rasulullah ne yaptıysa onu yapacağız. Öyle mi? Esav Kiram ne yaptıysa onu yapacağız. O zaman onları öğrenmeye çalışacağız. Şimdi muhterem Müminler bakınız. Burada şu kitapta, bu bir vaaz kitabıdır aynı zamanda. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin e, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde ne yaptığını, gece ne yaptığını nakleden ve bize öğreten hadisi şerifler var. Bir an için şöyle düşününüz. Peygamberimizin gece hayatı. Gündüz Eshab-ı Kiram'la ekseriyetle beraber. Söylediklerini tabii Eshab-ı Kiram duyar ve bize nakleder. Öyle mi? Gece daha ziyade Fahri Kainat Efendimiz nerededir? Hücre-i Saadetlerindedir. Mübarek zevcelerinden hangisinin sırasındaysa onun yanındadır. Öyle değil mi? Demek ki gece hayatına... Fahri kainatın o gece yaptıklarına daha çok zevceleri muttali olur. Onun içindir ki bugünkü okuyacağım hadisi şerif Hazreti Aişe validemizin tarikayla rivayet edilmiştir. Çünkü gece hayatı en çok bu işe vakıf olan Hazreti Aişe validemiz. Ve bu sebepten dolayı, bakınız muhterem müminler, diye başlıyor bu kitapta da rivayet olundu kimden an Aişete radıyallahu an Hazreti Aişe validemizden rivayet edildi e tabi gece hayatı gece hayatında en çok hadiseye o esrare vakıf olabilecek olan da Hazreti Aişe validemiz veya bir başka zevceleri neden bunu Hazreti Aişe validemiz rivayet ediyor onun tarikayla ediliyor ennehe galet Hazreti Ayşe valide dedi ki: Kânet Leyletün Nisfı Min Şaban, Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesiydi ki ve o gecede Leyleti benim gecemdi. Yani sıra bendeydi." diyor. Ha sıra onda olduğu için Hazreti Ayşe validemiz hadiseye muttali oluyor. Evet. Ha Febate Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bate geceledi demektir Febate Rasulullah sallallahu aleyhi ve Selem Rasulullah geceledi Nerede indi? benim yanımda geceledi O gece benim nöbetimdi ve benim yanımda geceledi Felemme vahta ki Kenefi cevfilleyli Gecenin yarısı oldu Evet, gecenin yarısı olunca da feqat feqat fıkt Arapçada kaybetmek manasındadır. Peygamberimizi kaybettim diyor. Evet, gecenin yarısında baktım ki Hazreti Rasulullah yanımda yok. Ondan sonra mübarek şöyle diyor. Fe'axeni aleyhi ma ya'khuzun nisae minel gayreti. Eh, efendisini yanında bulamayan hanımlara böyle zamanda kocasını bulamadıkları zaman hangi gayret tutarsa beni de o gayret tuttu diyor. Arapça metne bakınız. E, işte ne diyor? Bakınız fe'akhazni alayhi peygamberimizi yanımda bulamama üzerine beni tuttu. Ne? Ma ya'khuzun nisa'en el gayreti. Gayretten dolayı Hanımları tutan ne ise Beni de o tuttu diyor Doğru Tabi hakkı öyle mi Beni de o tuttu Ondan sonra Fetelefatu <gülüyor> mirti, Örtümü üzerime aldım Orada örtü hakkında izahat veriyor Örtüm diyor ipek değildi İbrişim değildi pamuk keten değildi Ya neydi diye sormuşlar Bunu izah ederken işte örgüsü şu idi çözgüsü de deve yünü idi örgüsü kıldı kıldan dokunuşu şeyi de ki lahim diye tabir edilir Arapçada ona dokunuş şeyi de eti demek kumaşın et kısmı demek dokunma kısmı da deve yünündendi onu üzerime aldım ondan sonra da gittim diğer hücre diğer hanımlarının hücrelerini dolaştım ya Resulullah yok diyor Resulullah yok Geri döndüm. Evet. Geri döndüğüm zaman bakınız. Feizem bih, feiza bihi. Evet. Bir de baktım ki. Kessev bis sâgıtı ve alâ veçil arzı. Yere düşmüş bir elbise gibi arzım üzerinde alnını secdeye koymuş duruyordu. Bakın. Diyor ki öbür aile hanımlarının odalarında bulamayınca feiza bihi baktım ki nihayet bir noktada kesevbi, kesevbi saqti düşmüş elbise gibi nereye vecel arzı arzın üzerine toprağın üzerine düşmüş bir elbise gibi evet saaci dün secde ediyordu ve huve yequlu fi secdesinde de şöyle diyordu Cenab-ı Hakk'a karşı Leke i̇şte cesedim sana secde etti diyor. Evet. Ve emene bir kefuadi kalbim sana iman etti yarabbi diyor. Secdesinde Cenab-ı Hakk'a. Evet. Cesedim secde etti, kalbim sana iman etti diyor ve devam ediyor hazihi yedi, işte buradayım ve mâ ceneytu bihe alâ nefsi, kendi elimle aleyhimde de bir günah işlemedim Allah'ım.'' diyor. Hazreti Resulullah. ''Cesedim sana secde etti, kalbim iman etti, kendi elimle de yani kendi irademle sen sana karşı bir günah işlemedim Allah'ım.'' Ondan sonra ''Ya azime.'' ''Ey büyük Rabbim, li kulli azimin, ya Rabbi'' diyor, ''Sen büyük Rabbimizsin, her büyükten ümid edilir ki günahlardan avvaz geçer, affeder, öyleyse, öyleyse bizleri affet Allah'ım'' diyor. Hazreti Allah'a. Ve secdesinde bunu der. Ve böylece secde edip Cenab-ı Hak'tan kendisi için ümmeti için af diledikten sonra sünne rafe sehu başını secdeden kaldırdı ve şöyle dedi. İki secde arasında diyor Ayşe validemiz. Evet. Allahum merzukni kalben nakiyen takiyye diyor. Rabbim tertemiz tertemiz bir kalbi bana ihsan et. O neyden temiz olsun mineşşirki şirkten temiz beriyen efendim her türlü senin razı olmadığın şeylerden beri. lâ kafiren ve lâ şakiyyen ne sana küfretmiş ne de sana isyan etmiş böyle bir kalbi istemiyorum Allahüm merzuk Allahüm merzukni kalben naqiyen takiyen beriyen la şer la kafiren ve la şakiyen diye duayı bu şekilde iki secde arasında böyle dua ediyor. Rabbim bana öyle bir kalp ver ki o kalp sana karşı tertemiz olsun. Sana karşı muhabbetle dolsun. Senin istemediklerin o kalpte olmasın Allah'ım diyor. Hususiyle şirp hiç olmasın. Bu hiç olmasın diyor ve ondan sonra tekrar secdeye varıyor. Süm mesajede bundan sonra tekrar secde etti. Bu defada, âzu bir <gülüyor> rıza ke min sahatik ve âzu bir afke min ukubetik diye de biliyoruz. Min <gülüyor> muakabetik diye şey yapmış burada aynı manaya gelir. La uksi sena en Aleyke entekema esneyte ala nefsik diye ediyor ediyor. Allahümmer devamında diyor ki Eûzü bir rızâke min sahatik Ya Rabbi gazabından gadabından rızana sığınırım. Ve Eûzü bi um, muafâtike min ukubetik, Senin cezandan affına sığınırım. Ve Eûzü bir ke Mink senden yine sana sığınırım Allah'ım. Başka gidecek yer yok. Böyle diyor. Ve her secde ayetini okuduğumuz zaman secde yaparken Subhane rabbiyal ala Subhane rabbiyal ala Subhane rabbiyal ala diye secdede Üç defa tesbihten sonra euzu bi razake min sahatik ve euzu bi muafatikem min ukubatik diye Cenab-ı Hakk'a Resulullah'ın yaptığı bu ilticayı secdede ifade etmek çok yerinde olur. Secdede bunları böylece Cenab-ı Hakk'a arz eder, af diler ve ondan sonra da der ki fenaen ben seni ya Rabbi sena edemem benim yaptığım sena evet yaparım ama hiçbir zaman Hiçbir zaman seni hakkıyla sena etmiş olamaz. Ente kema esneyte alâ Sen kendini nasıl sena ediyorsan öylesin Allah'ım. Benim senam hiçbir zaman senin kendi zatını sena ettiğin gibi değildir Allah'ım diyor. Burada ne anlıyoruz bakın. Hazreti Resulullah bu aşkla secdede, kendi adzini ifade ediyor. Şimdi bizim insanlarımız biraz namaz kılsa ben doğru cennetliyim diyor. Neye? E böyle ibadete cennete gidilir diyor. Öyle değil mi? Neden? Yaptığının hepsi mükemmel zannediyor. Hazreti Rasulullah ne diyor? Ya Rabbi ben seni kendini sena ettiğin gibi edemem Allah'ım diyor. Haddini bilmek. Tavazu ne kadar mükemmel şey. Öyle değil mi? Bir insan eğer Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul ediliyorsa ben namaz kılıyorum diye övünmemeli. Yani ne yapmalı? Ben huzur ilahiyeye kabul edildim. Bu nimete şükretmeliyim demelidir. Bak, Ben huzur ilahiyeye kabul edildim. Elhamdülillah. Bu nimete şükretmeliyim demelidir. Yoksa ben şöyleyim diye. Namazını öne sürerek kendine bir paye çıkarmamalı. Nefsin eğer Hazreti Allah kabul etmese Mevla'nın huzuruna çıkamaz. Mümkün değildir. Nefsimle yaptım. Nefsin eline geçirdiği zaman senin manevi hayatın canına okuyor. Mahvediyor. Öyle mi? Seni hoplatıyor, zıplatıyor. Nefis odur. Şeytan onun yardımcısıdır. Ben yaptım diye bir şey yok. Hazreti Allah kabul buyurdu. Mevla izin verdi. Yaptır, yaptırdı. Biz ona şükretmeliyiz. Yaptım diye övünme olmamalıdır. Bakın Fahri Kainat bu edebi veriyor. Ves başını secdeden kaldırıyor. Ondan sonra bak ben saraf eder. Namazdan, secdeden çıktı. Namazdan çıktı. Evet. Geldi. Ne yaptı bakınız? gitti vedahale mai fil hamileti, Hamile hücre demek ev demektir. Benim bulunduğum yere hı ile oraya geldi. Ben de diyor veli nefesün malin. Ben de derin derin nefes alıyordum diyor Hazreti Ayşe valide. Derin derin nefes alıyordum, dolaştım, geldim. ve derin derin nefes alıyordum. Bunun üzerine Fekale dedi ki: "Ma hazen nefes yahumeyra." Peygamberimiz Hazreti Ayşe validemize bazı künyesiyle hitap ederdi. Künyesi de Humeira'dır. Yani Humeira veci yüzü pembe ve re, şey olduğu için beyaz ve pembe olduğu için Humeira Arapça'da o manaya gelir. "Ya Humeira" dedi. O e, güzelliği, letafetiyle hitap ederek onu ön plana çıkararak bu nefes alıp vermen nedir Yahumeyra dedi Hazreti Resulullah. Bunun üzerine galet e, Yahumey galet Hazreti Ayşe validemiz e, fe ahbertuhu ben de bunun üzerine olanları haber verdim diyor. Ya Resulallah baktım sizi bulamayınca gayrete kapıldım, kalktım, gittim, diğer yerleri aradım, bulamadım. Nihayet geldim sizi bu vaziyette gördüm, öyle mi? Bu vaziyette gördüm, onun içinde geldim, işte nefes bu şeydendir, sebeptendir deyince Hazreti Resulullah mübarek elini dizlerimin üzerine koydu ve şöyle buyurdu diyor. Bu gecenin hangi gece olduğunu biliyor musun ya Ayşe dedi. Ben de Allah ve Resulü bilir dedim. O zaman bana buyurdular ki: "Hazihi'l Leyletün Nusm Şaban." Bu gece, bu gece Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesidir dedi diyor. Evet ya Rasulullah dedim. Demek ki bakın peygamberimiz şimdi Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesine dikkat çekiyor. Buyuruyor ki bu gece İnne'llâhe teâlâ yenzilü ile semâi dünya. Cenâb-ı Hak bu gece semâi dünyaya tecelli buyurur ve oradan buyurur ki: "Affını isteyen yok mu? Affedeyim." der. Bir derde muptela olan yok mu? Benden istesin de afiyet vereyim." diyor. Öyle mi? Daha buna benzeyen bir takım atifet ve lütuflarını dile getirerek yok mu isteyen der ve peygamberimiz bunları açıklıyor ama diyor ya Ayşe ya Ayşe ben ben bütün bu af ve mağfiret bu kadar inam ve ihsan şu altı sınıf insan hakkında da vardır diyemem diyor bizim için en mühim nokta burasıdır öyle mi? seviniyoruz Böyle bir gece yaklaştığı Allah'ın nayetiyle o gecede ibadet yapacak istifade edeceğiz. Rabbımıza Rabbim ben affımı istiyorum diyecek onun sorması isteğine karşı durumumuzu arz edeceğiz. Tamam öyle mi? Affımızı isteyeceğiz, afiyet isteyeceğiz, dertlerimize deva işleyeceğiz. Dünyevi ve uhrevi işlerimizde, dini ve dünyevi işlerimizde kolaylıklar ihsan etmesini isteyeceğiz. Hatta belki de diyeceğiz ki Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır diyeceğiz. Rabbi yessir Rabbim kolaylaştır diyeceğiz. Dini işlerimizi de kolaylaştır, dünyevi işlerimizi de kolaylaştır. Ve la zorlaştırma, güçleştirme ya Rabbi diyeceğiz. Ondan sonra Rabbi temmin bil hayr. Bütün işlerimizi, ömrümüzü de hayırla tamamlat ya Rabbi diyeceğiz. Öyle mi? Rabbi yessir ve la asir Rabbim temmin bil hayr. Bunu bize çocukken öğretirlerdi mahalle şeylerinde. Çocuklarınıza öğretin bak ne güzel duadır bu. İşe başlarken, her gün dükkanı açarken bile insan dese ki: Rabbiyessir sir, le asir. Rabbim temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. işlerimi dinimi ve dünya işlerimi hayırla tamamlat ya Rabbi. Ne güzel dua değil mi muhterem müminler? O zaman hemen ezberlemek lazım. Rabbi yesir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayır. Hayırla tamamlat ya Rabbi. Ve böylece o gece dua edeceğiz ama Hazreti Rasulullah ne buyuruyor? Bu Hazreti Ayşe validemizle tarikiyla rivayet edilen şeyde hadis şerifin sonunda diyor ki: "Ya Ayşe La aqulu fihim diyor. Bakınız ben bunları söyle aqulu fihim şunların hakkında söylemiyorum. Onlar sittetun 6'dır diyor. altı kişi hakkında bunu söylemiyorum. Ha şimdi belki de ben öyle bir şey hissediyorum ki sizlerden ve biz ben bu vaazı dinler olsam ilk söyleyeceğim budur. Diğer hususları bırak bu 6 nedir? Onu öğrenelim demektir. Öyle mi? neden bunu öğrenmek Allah korusun acaba bu altının içinde biz var mıyız yok muyuz çünkü fahri kainat bakın ne diyor la ekulü fihim diyor ya Aişe Cenab-ı Hakk'ın bu rahmetini şu altı sınıf hakkında söylemiyorum onlar için bu yok o zaman insan ne der bu altı nedir onu öğrenelim eğer onun içinde varsa vakit kaybetmeden oradan uzaklaşmaya bakalım eğer yoksak elhamdülillah deyip Cenab-ı Hakk'a hiç olmazsa tehlikeyi öğrenir içine düşmemek için bunları öğrenir ve bir daha bunu semtimize yaklaştırmamaya veya biz onların semtine uğramamaya gayret ederiz. Öyle mi bu? En evvel yapacağımız iş budur. Şimdi Hazreti Resulullah devam ediyor. Bir, müdmini hamrin diyor. Devamlı içki içen. Bunlar için demiyorum diyor. Bakınız İçki içen demiyor, müdmin tabirini kullanıyor, devamlı içki içen diyor. Burada bazı kere içenler affediliyor demek değildir. Ama insanız, beşeriz, hatalarımız olabilir mi, olamaz mı? Bu vaazı dinleme zamanına kadar belki geçmişte böyle bir hatamız olur. Eğer bir defa içki içen artık affedilmez dese insan ümitsizliğe kapılır. Halbuki İslam'da ümitsizlik yoktur. Öyle mi muhterem müminler? İslam'da ümitsizlik yok. Ne buyuruyor? Rabbimiz kulum diyor hata işleyip bana geldiği zaman geldiği zaman Rabbim, Rabbim, Rabbim desin üç defa ben ondan sonra buyur kulum derim ona diyor Hazreti Allah. İste kulum. Ne büyük lütuf. Ve, ve eğer kulum benden benden, samimiyetle istekte bulunsa, günahları bulutlara değmiş olsa benim için bir kıymeti yok diyor Hazreti Allah. Yeter ki o samimi olsun. Geçen konuşmamda arz ettim. Resulullah Efendimiz Miraç'la ne uçsuz bucaksız bir deniz görür, içinde bir ağaç, bir kuş, kagasında bir toprak parçası. İşte diyor Habibim, o ağaç dünya ''Kuş ümmetin ağzındaki toprak parçası da günahları. O benim bu rahmet denizime düşse ne kıymet ifade eder ki?'' diyor. Evet ama ne olacak? Samimiyetle dönme olacak. Dönecek. Tevbenin manası budur zaten. İşi ciddiye alacağız. Bu dünyadaki insanlar laubaliliğe alışmış, laubaliliğe alıştığı için ya şimdi yapayım bir tevbe ederim kurtulurum. Elinde mi mübarek tevbe edebilmek elinde mi? Öyle değil mi? O işe başladığın anda ruhun kabzedilmeyeceği ne bellidir? Elinde çay bardağını alıp ağzına götüremeden bardağın yere düşüp boynunun da bir kenara yıkılarak ruhunu teslim eden adamlar duymadık mı muhterem müminler? Ya bu akıbetler Allah korusun hepimiz için olabilir. Onun için fırsat ganimet bilinmeli. Ve vakit şudur veya budur gencim şu kadar yaşarım bu kadar al kendi kendimizi aldatmamalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı içki içen ve onu bırakmayan buyurmuş. Eğer böyle bir hatamız oldu ise şu Şaban-ı Şerifin 15'inden evvel derhal bir tevbe edip Rabb'im bir daha ben bu artık içki denilen melanete dönmem, beni affet demeli. Öyle mi? Ha. Eğer bu hayatımızda yoksa elhamdülillah. İkincisi: Ve la akun li Anne ve babasına isyan edenler de bu gece affedilmez buyuruyor. İsyanda devam ettikçe. İslam'ın güzelliğine bakın. Bugün bu memlekette oğluyla kızıyla problemi olmayan aileler çok azınlıktadır. Yanlış mı söylüyorum? Halbuki biz bu çocukları okullarda okuttuk. Biz bu çocukları orta orta okullarda, liselerde, üniversitelerde okutmadık mı muhteremimiler? Neden bu çocuklara ana ve babanın ne demek olduğu öğretilemedi? Demek ki yok bir şey bir, ek, bir eksiklik var. Bir eksiklik var. Ha onun için Müslümanız diyoruz. Bu çocuklarımız da Müslümandır diyoruz ama problem var. Bir türlü anne ve baba ile çocuklar barışık değil. Ne yazıktır ki milletle devleti barışık değil, çocuklarla ebeveyn barışık değil. Talebeyle hocası barışık değil. Evet, demek ki bir eksiklik var. Gelin, gelin. İslam insanlığa ruh veriyor. Bir şeyler öğretiyor. Eğer bu çocuklara biz dinini öğretebilsek ve hazmettirebilsek, onları bu bozulmanın yanında... Düzelme hususunda gayret gösterebilsek neler olur? Neler olur? Acıdır. İki gün önce, belki iki günde geçmedi. Türkiye'nin bir yerinde bir zabıta teşkilatı kurulmuş. Sokakta, sokakta alenen birbiriyle sevişen çocuklara sokakta yapmayın gidin nerede yapacaksanız yapın diye... Onlara müdahale etme fevkalade yadırganıyor, Avrupa standartlarına uymaz ayıptır diye müdahale edip ikaz eden ayıplanıyor. Onu sokakta sergileyen ayıplanmıyor. Böyle bir vasatta gencile ailenin problemi biter mi muhterem müminler? Sanki sanki öyle. İpi ucu öylelerinin geline geçmiş ki bu memlekette huzuru değil, bu memlekette barışı değil, devamlı kavgalı olmayı arzu ediyor. Ya o zaman hem memleket zarar görüyor, hem fertler zarar görüyor, hem de bille. Allah ﷻ ﷺ yardımcımız olsun. Ne diyelim? Evet. Ve le musirun ale riba eviz zina demiş riba, faiz yeme veya zina bunda da devamlı olanlara ve devam edenlere af vardır diyemiyorum diyor Fahri Kain'a eğer böyle bir hatamız varsa vazgeçmeli Rabbim ben artık vazgeçiyorum beni affet demeli evet ondan sonra bir türlü bozuştuğu birbirine kırıldığı zaman barışmak bilmeyen akraba ve Müslümanlarla irtibatını kesen adamları da affetme affedilir diyemem diyor. Öyleyse gelin barışalım. Birbirimizi affedelim. Burada bir de şu vardır. Vele musavvirun diyor. Musavvir resim yapıp duran. Muhterem müminler. Bu resim mevzuu İslam fıkında çok İhtilaflı bir mevzudur. Böyle canlı resimler yapma hususu gerçi putperestlikte resme tapıldığı devirlerde şiddetle yasaklanmıştır. Bugün bazı ülema tapılmadığı için zaruretten dolayı tam yaşama olmayan yarımları şöyledir vesairedir diye zarureten fetva vermişlerdir ama öyle zevk için bir takım resimler yapmanın da İslam'da büsbütün zararsızdır, hiçbir mahsuru yoktur deme imkanı yoktur. Buna da dikkat etmelidir. Ve bir de vele gattatün kattat kattat zalim kattar demektir. Evet. Bunların da efendim affedilemeyeceğini fahri kainat haber veriyor ama neyle bakayım bunlar devam eder adam bunda ısrarlı olursa zaten hadisi şerifin başında musir kelimesi vardır devamlı onun için herkes İslam'da her ne hata ederse etsin bu berat kandilinde Cenab-ı Hak'tan af dilemekle kendisini Allah'ın lütfü ile ümid ederim ki affettirir Hele hele bilhassa, bakınız şöyle bir hadisi şerif vardır. Bir adam bir mecliste bin defa ihlas-ı şerif okusa, bin defa ihlas-ı şerif. Bir mecliste bin defa ihlas-ı şerif okusa, Cenab-ı Hak bu kimseye bir melek göndererek affedildin buyuruyor. Affedildin, bin defa ihlas şerif. Onun için, onun için. Bu Berat kandilinde de 100 rekat namaz tavsiye edilmiştir. 100 rekat. Her rekatta bir Fatiha 10 ihlası şerif okuyup, iki rekatta bir selam vererek bakın, 100 rekat namazda her rekatta 10 ihlası şerif okuyunca kaç ihlas okunmuş oluyor? 100 rekatta 100 ihlası şeriften bin defa okunmuş olur. Onun için kılabilen Müslümanlar mutlaka bu gecede, ne yapmalı der? Yüz Ya Rabbi rızai şerifin için namaza niyet ettim deyip bu gece benim deratımı nurdan ihsan Allah'ım deyip beni şakîlerden etme Said yani iyilerden eyle Ya Rabbi dünya ve ahiret sıkıntılarından beni kurtar Ya Rabbi deyip dualarla namaza başlayıp her rekatta bir Fatiha on ihlası şerif okursa 50 selamda 100 rekatı bitirir, 1000 ihlası ı şerif okur. Daha biraz kolay, hafızası güçlü olanlar şöyle de kılabilir. Bu namazı 100 rekat değil de 10 rekat kılar. 10 rekat 5 selamla ama o ne yapar? Her rekatta bir Fatiha 100 ihlası ı şerif okur. O zaman 10 rekatta yine 1000 ihlası ı şerif okumuş olur. 50 selam değil 5 selamla da bu namazı bitirmiyor olur. Allah kabul etsin inşallah. <Gülüyor> İllahi'l-Fatiha.